Aziz Müslümanlar, Allah'ın, Allah'a ibadet eden, Allah'a bel bağlayan ve gönül veren kulları, kulluk devam ettiği müddetçe Allah'a armağan takdim etmekle devam eder. Kulluk adına yaptığımız her şey Rabbimize karşı bir armağandır. Namazımız armağan, orucumuz armağan, Zekatımız armağan, haccimiz armağan, evradımız armağan, zekarımız armağan. Temiz duygu ve düşüncelerimiz, ideallerimiz armağan. Niyetlerimiz armağan. Bütün bir hayat boyu Rabbimize takdim ettiğimiz bu armağanlar tohumlar haline gelir. Getirilir cennet zeminlerinde bizi ebediyen mes'ud edebilecek bağlar, bahçeler, ağaç, ağaçlar yetiştirilir. Cennetin altından akan ırmaklar takdim ettiğiniz arma armağanların bir araya gelmesin. Ne kadar armağan Rabbinize takdim ettiniz, işte o kadar çağlayanlar altınızdan akacak. Başınızın ucunda uful üfül üfül esen ağaçların meydana gelmesi sizin takdim ettiğiniz armağanların neticesi. Burnunuzun ucuna kadar uzanan meyveler yemişler, her çeşit nimeti ilahi sizin buradan takdim ettiğiniz armağanların tecessüm etmesinden başka bir şey değildir. Bereketli bir hayat yaşadıysanız, hayatın her lahzasını ibadetle yaşadıysanız, öbür alemde hayatın her lahzası, her anı saadetlerle dolu bir hayat elde edebilirsiniz. Bütün bu armağanların, Hayat şiirini tamamlayan bu armağanların bir de kafiyesi vardır. Bu kafiye şiirin sonunda, sonunda gelir. Hayat şiirinin başına konur ve o hayat şiirine ayr ayrı bir nizam, ayrı bir ahenk getirir. Bu da Allah yolunda şahadettir. Allah yoluna vakfi hayat etmiş insanın neticede ruhunu Allah'a şehit olarak teslim etmesidir. Yümünlü ve bereketli hayattan tam manasıyla kam almak isteyen insan bir de ona şehadeti katacak ve ilave edecek hayattan tam kam almış olacaktır. Eksik hayattır şahadet içinde olmayan bir hayat. Şahadet içinde olmayan bir hayat yaşanmışsa bir gedik bir boşluk vardır ondan. Şöyle veya böyle şehadetten nasipli bir hayat kafiyesini almış bir şiir gibidir. Onda bir ahenk vardır, bir sevimlilik vardır, bir nizam vardır. Sırrı bir anahtar haline gelmiştir. Göklerin kapılarını açar, rahmetin de kapısını açar, rahmetin tebessüm edeceği kapıyı da açar. Açar da nebilerin hesap verdiği yerden aynı şeyi duymamışlarsa, Rab seni kanlı gömleğinle öyle eder dokunmayın buna geçsindir ve dokunulmadan geçer geçer gider gideceği alemlerin ciddi mücadelelerin büyük kavgaların devam ettiği bütün devirlerde Allah'a iman eden her mümin hayatımın kafiyesi bu olsun demiştir. Ve Resul-i Ekrem'in beyanı içinden iş başa düştüğü zaman bu yola giren insanı Allah beğenir buyuruyor. Acibe Rabbina azza ve cenn Rjulun gaza fi sabilillahi taala, fan hazam ashabhum, farajam, minni ve şefaket min ma'ndin, hatta ührık dâmhu. buyuruyor. İş başa düştüğü zaman, ashabı bozguna uğradığı zaman, yeniden geriye dönüp gelip yerini alan, mevzisini alan ve savaşan. Benim yanımda bulunan şeylere tamahından isteyinden ve yine benim yanımda bulunan şeylerden korkusundan ötürüm. Cehennem dehşetinden ve cennetin altafı subhaniyenin ifadesi olmasından ötürü yeniden savaşa tutuşurum. İş bana düştü der ve kanını döker. Resul-ü Ekrem buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu insanı beğenir ve sonra meleklere şöyledir. <gülüyor> Döndü, geriye geldi ve kanın akıttı buyurur. Meleklere gösterin Allah o kulunu Celle Celaluhum. o şiddetiyle devam ettiği an çok duyduğunuz vaka. İşi bu şekilde ele alan yüzlerce insan vardı. İş başa düştü onun vefat ettiği yerde neye duruyorsunuz dayan pek çok kimse vardı. Hayatının kafiyesini arayan pek çok kimse vardı. Sarıksız öleceğim diye tirtir titriyen titreyen pek çok kimse vardı. Ölürken şehadet abdestiyle abdest almadan pis gideceğim diye endişe eden pek çok kimse vardı ve bunu kovalıyordu. Bunlar yüzlerce idi. Enes bin Nadir böyle düşünüyordum. Musa böyle düşünüyordum. Nesibetül maziniye böyle düşünüyordum. Seyyidine Hazret Hamza böyle düşünüyordum. İbni Cahş de böyle düşünüyordum. Nurdan bir hale Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın etrafında hepsi böyle düşünüyordum. Bir aralık safların bozulduğundan başka bir şey çatmıyordu gözemde. Adeta Resul Ekrem vefat etmiş gibi bir hava estirilmişti. Ashabta da ciddi tezatül baş göstermişti. Herkes iş başa düştü diye kendisini düşman saflarına çarpıyor. Ve kendisinden düşen şeyi ada etmeye çalışıyordum. Vak'anın nakili Sa'd ibn-i Ebi Diyor ki bir aralık halamın oğlum, Halazades'in İbn-i Cahş gözüme iliştim. Sağa sola kıyasıya saldırıyordum. Yanın kılıç önüne kattı kimseleri püskürtüyordum. Vücudunda sayılmayacak kadar yara izleri vardı. Elbiseleri parça parça olmuştu. Beni görünce gel dayım oğlu dedi bana. Bir taşın dibine, kayanın dibine çekti, bak dedi şimdi iş başa düştü, burada bize düşen şeyin hakkını vereceğiz. Sen dua et, ben amin diyeyim, ben de dua edeyim, sen amin diyeyim. Ben dua ettim diyorum, dedim ki Allah'ım bana çok çetin bir kafir gönderin. Saldırışı çetin olsun, baskısı çetin olsun, kıyasiye savaş edeyim, sonra ben onu öldüreyim. Selemini alayım, ganimetini gazi olarak geriye döneyim. Benim karşımda dururken lahut alemlerinde gezen bu esra adam, bakışları çoktan öbür alemlere gitmişti, benim dünyamı yaşamıyordu. Benim bu duamı amin dedim. Allah'a kasem ederim ki Uhud neticelenirken ben o duada istediğim her şeye sahip ve malik bulunuyordum. Ama o da dua etti. Duasının başı benim dua'ma benzer de sonu pek benzemez. O da dedi ki: Allahım, irzu kunirajulen şediden, şediden bęsuhu, uqatil ya Abdullah, fi Allahım bana çetin mukafir gönder. Bugün son gündür, her şeyin bitmiş olmuşluğu mücadelesini veriyoruz. Kıyasiye savaş edeyim, kıyasiye vuruşayım ve evvela kazanın sevabını alayım. Sonra o beni alsın, yakalasın. Sonra beni şehit etsin. Sonra burnumu ve kulaklarımı kessin. Ben kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen beni karşına al, kim Abdullah burnuna, kulağına ne oldu senin? Ben de diyeyim ki senin habibi yolunda, döktüm, geldim Allah'ım bunları. Fetekûle sadaktır, <gülüyor> sen de doğru söyledin diyesin. Ben de böylece kurtulmuş olayım, bu bugünün hakkını vermektir. Burnu kulağı döküp bugünün hakkını vermektir. Sa'd ibn-i Ebi diyor ki, Allah'a kasem ederim ki, bu hitamı erdiği zaman aradık İbn-i aradık. Herkes arıyordu. Safiye binti Abdülmuttalip de arıyordu. Resûl-ü de arattırıyordu. Bulduğumuz zaman Allah'a yemin ederim burnunu ve kulaklarını kesmişlerdi. Kanlar içinde, toz toprak içinde Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem vakfı etmiş bu insan. Dünyaya öyle veda edip gidiyordum. Nasıl dua etmiş, ne talep etmiş. Allah Celle Celaluhu hepsini kendisine nasip etmiş oluyordu. Aziz Müslüman, Hayatının gayesi peşinde olacaksın. Hayat şiirinin kafiyesi peşinde olacaksın. Hayata bağlı suri zevk ve sefalar istihkar edeceksin. O zaman sen ve memleketin izzetiyle yaşama hakkını kazanır. O zaman eracifin temizlenmesi imkanı doğar. O zaman zararlı ayrı kotları temizlenmiş olur. Anofel sinekleri öldürülmüş olur. Bataklıklar kurutulmuş olur, sen kendine sahip çıkar, kendinden bekleneni yerine getirir, eda edersen ve nihayet bu işin en sonunda beklenen şeyi, mukadder olan şeyi bin can ile arzu edersen endişe edeceğin bir şey kalmayacaktır. Ölümü yendikten sonra, mağlup ettikten sonra endişe edecek bir şey kalmayacaktır. Senden istenen şey budur. Allah bu duyguyu senin içinde geliştirsin, askerinin içinde geliştirsin, emniyet vazifesiyle vazifeliler içinde geliştirsin, kalplerini marifetiyle mamur kılsın, memleketin ve milletin korunması hususunda onlara can ve cesaret versin, kefere ve fecerenin, anarşist zalim ve hainlerin soluklarını kessin ve onları tüketsin. Allah in hapsen el kelim ve ablan nizam, kelim Allah'ı el Malik Aziz ellem, kama tal Allahu tebaarak ve teala fil kelim, ve ıda Qur'an Qur'an fes temilah ve anstitul alakum durhamun. illallah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر حاذما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فَقَالَ الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها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 Vanı sahabatu ve tabi'in el-ahyar <gülüyor> minhu vel-ibrar. Vesselmeta simen kesiran ila yawm el-hasr ve el-qarar ve hasunâ İbadallah! Allah'ın kulları. Tek ve müstesna vasf-ı kulluk olan Allah'ın kulları. En aziz, en onurlu anı secdedeki anı sayan Allah'ın kulları.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 Böylece size hayır harlık yapıyor, nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, yol aydınlığına ulaşasınız, karanlık geceden kurtulasınız, eğriyi doğrudan tefrik edesiniz, sahili selamete çıkasınız, emni içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاهُ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم.